ee, bu, bir roman gibi e, kurgulamak nereden aklınıza geldi? Ee, roman gibi kurgulamak e, benim bir e, arzumdu. Ben bir romancı değildim, hikayeci değildim ama bir roman tadında, hikaye tadında anlatmak istedim yaşadıklarımızı. Çünkü gerçekten bir e, masal gibiydi hikaye. Ee, i̇çinde acı şeyler de vardı, çok güzel şeyler de vardı, büyük bir aşk da vardı. Ee, bunu bir roman tadında anlatmak istedim ee, ve şimdi anlıyorum ki bunu başarabilmişim. Bu bana çok büyük bir e, mutluluk veriyor. Ee,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 Ama sizin de e, yazdıklarınız var. Bu e, mektupları aynen mi koydunuz e, kitaba yoksa e, roman e, şeklinde anlatırken bunları da e, kurgunun bir parçası e, yapmayı e, düşündünüz ve e, ne bileyim çıka, eklemeler çıkarmalar ya da mektupların belirli bölümlerini yayınlamak gibi e, şeyler yaptınız mı?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 ve kendinizi de aslında yazarken açmanız çok da kolay bir şey olmasa gerek herhalde bu da evet. bir samimilik ve hakikat isteyen bir şey gerçekten ama bence çok teşekkür ediyorum ben bir okur olarak Batoş size çünkü bu anıların işte anı roman olarak ya da başka türlerde mutlaka yazılması gerekiyor bence bu tanıklıkların mutlaka bugünle buluşması gerekiyor ve sizin tanıklığınız